1921 numaralı konu, asabın gözüne müşriklerin az gösterilmesi. Bedir günü düşman bizim gözümüzde azalmıştı. Hatta ben yanımda duran arkadaşıma, bunların 70 kişi olduğunu kabul ediyor musun diye sordum. Ben onları 100 kişi olarak görüyorum, dedi. Bilayer onlardan bir kişiyi tuttuk, kaç kişi olduklarını sorduk. Biz bin kişiyiz, dedi.